Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bu hafta kardeşler Esma'l-Hüsna dersinde göreceğimiz isim el el El-Bari ve El-Musavir. Birbirleri alakalı dört isim. el Şevani Kerim'le 8 defa geçiyor yönetici manasında. Haşr suresi 24. ayet ilki. Llallahu'l khaliqü'l bari'ü'l musavvirü. Lehül esmâü'l hüsnâ. O Allah haliktir, bari'dir, musavvir'dir. Bugün göreceğimiz üç isim. En güzel isimler ona aittir. Fatır suresinde 3. ayet Hel min halikin gayrullah yerzuku Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir halik var mıdır ki? Zümer suresi 62. ayet Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin halikidir, yaratıcısıdır. İki defa da ismi tafdil manasında geçmekte. Tebarakallahu ahsanul halikin. Yaratanların en güzeli olan Allah ne de yücedir. Müminun suresi 14. ayet. Ahsenül halikin. Yaratanların en güzeli. Aynı kullanım şekliyle Saf suresi 125. ayet. Etenune balen ve taderun ahsanul halikin. Sizler balisini putak Tapıyorsunuz, dua ediyorsunuz da yaratanların en güzelini terk mi ediyorsunuz? diye kınama şeklinde geliyor. Bir defada çoğul geliyor Vakıa Suresinde وَاَنْتُمْ تَخْلِقُونَهُ وَاَمْ نَحْنُ khaliqun. Bir önceki ayette allah Teala şu attığınız meni var ya meni onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz mi yaratanlarız? وَاَنْنُ <gülüyor> khaliqun. Kallâk ismi ise el-kallâk iki defa geçmekte. Kur'an-ı Kerim'de birisi Hicr suresinde 86. ayette diğeri de Yasin suresinde ve huve el-kallâgul şeklinde geliyor her ikisi de. Birisi inne-rabbekeh vel-kallâgul alîm diğeri ve huve el-kallâgul yani Allah o çok yaratıcıdır. Çok iyi yaratıcıdır ve çok bilendir. Halik kardeşler sözlük manası olarak Herhangi bir şeyi, bir örnek benzer numune olmaksızın yaratan, ortaya çıkartan demek. Halak da onun ziyade istifadayı çok iyi yapan, çokça yapan manalar. Ancak el halk dediğimiz mastar iki manada kullanılıyor. Lugatta, Kur'an-ı Kerim'de de bu iki mananı var aslında. Birincisi meydana getirme, var etme, ortaya çıkartmak, yoktan ortaya çıkartmak demek. İkincisi de ölçmek, takdir etmek, meydana koymak, ortaya sürmek. Mesela allah Teala az önce okuduk ayetlerde ah senin hâle dedi kendisi için. Yaratanlığın en iyisi, en güzeli dedi. Allah'tan başka yaratan mı var ki en güzeli? Yoktan var eden manasına değil de ortaya bir şeyler koyan, bir ürün ortaya koyan, bir ürün üreten manasına, ölçüp takdir eden manasına birileri var, Onların en üzeri, en değerli, en iyisini yapan Allah. Bir sanatçı ortaya bir eser koyar, sanat koyar. İşte bu Halıktır aslında. Ortaya bir şey koyma. Bir sürahi yapar, bir bardak yapar, bir masa yapar, kitaplık yapar. İşte ortaya konulan bir eserdir. Bunun Arapçadaki ismi halk ortaya koymak. Ama bir örneği var. Numunesi var. Numunesi olan bir şey ortaya koyar. Bir de hiç Ortada bir eser yokken ortaya bir şey koymak. Yoktan var etmek demek. Bu da Allah azze ve celle için kullanılan manadır. Kur'an-ı Kerim'de bu iki mananın ikisi de var. Ahsenül Hanık'ın derken Allahu Teala orada işaret ediyor mesela yani Ankemus suresinde ve takluğunu ifk diyor Allahu Teala bir ayette. Siz bir takım putlara tapıyorsunuz. Asılsız sözler ortaya koyuyorsunuz. Takluğun ifka. İfka İftira ortaya koyuyorsunuz ama taklugun yani halgı diyorsunuz, yaratıyorsunuz manası değil de ortaya koyuyorsunuz. Hiç yokken ortada ama benzeri olan şeyleri ortaya getiriyorsunuz, uyduruyorsunuz manasında. Bundan dolayı bir eser ortaya koyana bu halgı ettiğin ortaya koyduğu manasına ürettiği, iman ettiği, var ettiği manasına kullanılabilir. Ama Allahu Teala'ya yaraşır bir isim olması hasebiyle sadece yaratma, yoktan var etme manasında başka biriler için kullanmamak en güzeli. Sadece Allah için kullanılan manada olması hasebiyle çoğunlukla insanlar rahatsız eden bir kullanım insanlar için kullanmamakta fayda var ama kullanmasında sözlük manası olarak bir engel yok işin doğrusu. Peki, El-Halık ve El-Hallak olarak Allah-u Teala hakkındaki bu kelimelerin manası nedir? İmam Hattabi-i şeknut şekn Dua isimli kitabında El-Halık öncesinde herhangi bir örnek olmaksızın yoktan var eden, yaratan demektir diyor. İnsan için kullanıldığı zaman da bu bir eser ortaya koymaktır. Mesela İsa Aleyhisselam diyor ki Halil Ve ehlugu lekum minettinike heyeti tayir Ben sizlere çamurdan bir kuş suretinde bir şey ortaya çıkartırım. Ehlugu ortaya koyarım manasına, tenfuku fihi onu öfürür, fakat onu o Allah'ın izniyle bir kuş oluverir diyor İsa Orada yine ehluğu yani halk ortaya koyma, eser ortaya koyma, fiili kullandı. Ne yapıyor İsa eliyle? Çocukluğumuza yapardık. Çamur alıyor, bir kuş suretine büründürüyor, sonra ona üflüyor Allah'ın izniyle o kuş oluyor, uçuyor. Yaptığı iş bu. Bunu ifade ederken İsa eliyle ben ehluk uçuyorum. Bir ortaya bir şey koyarım. Bu da gene halk ile ifade edilen bir şey. Yani örneği olarak, bakarak, akıl yürüterek eser ortaya koymak insanlar için halktır. Ama örneksiz var etme cihetine sadece Allahu u Teala için kullanılabilecek bir kavramdır. El-Halık. Manası ortaya bir eser koyan, var eden, yaratan, örnekli yaratana insanlar için kullanılır diyoruz. Hâlık. Örneksiz yaratanı Allah Azze ve Celle için El-Halık diyoruz. hallak ise çok iyi yapan, çok güzel yapan ve çokça yapan manasına ziyade bir isim fail. En iyi yapan, çok iyi yapan Manaların Bu El-Halık ve el hallak isimleri iman edenler içinde, için içinde ortak kabul edilen bir isim. Herkes bu isim kabul ediyor allah Teala'nın tüm mahlukat tarafından kabul edilen enler isimlerinin ikisi bu ikisi. Göklere ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler diyor. Yani halk yaratma işini biliyorlar ve yaratan Allah'tır diye iman ediyorlar. Kafirler, müşrikler. Zümer Suresi'ne geldiği gibi. Evet, peki bu iki ismi Allah'ın Azze ve Zelle'nin halık ve el isimlerini iyice kavrar isek bu iki ismin bizim üzerimizdeki olması gereken etkisi nedir? Birincisi, خالق tekse o zaman Allah azze ve celle'yi birlemek, onun ilah olduğunu kabullenmek ve sadece ona ibadet etmek gerekir. Bu işaretler tarzı buyuruyor ki Allah Teala Araf suresi 191. ayette kendileri yaratıldığı halde, yani خالık onları yarattığı halde hiçbir şey yaratamayan varlıklara Allah ortak mı koşuyor? Yani Halık yaratan Allahsa tek Oysa o zaman o yaratılanlar kendilerini yaratana ortak eş yapmamaları gerekir. Manasında allah Teala ona işe artırmış. El Halık ismine iman etmek aynı zamanda ona tam bir muhabbet oluşmasını, tam bir sevgiyle onun sevilmesini de gerektirir. Çünkü Allah yarattığı gibi rızıklandırmakta, ihtiyaçlarımıza cevap vermekte ve işlerimizi idare etmektedir. Yani mahlukatını yarattıktan sonra kendi haline bırakmamıştır. Onun yaratıcılığı yaratıcılıkta kalmamıştır. Rızıklandırmasında kullarının işlerini idare etmekte, ihtiyaçlarına cevap vermekte, dualarına icabet etmekte de devam etmektedir. O zaman bu Allahu Teala'yı sevmemizi gerektiren bir isimdir aynı zamanda. Üçüncü bir etkisi olarak, halık olan Allah, yani yoktan var eden Allah ve sadece bizi değil, her şeyi yoktan var eden Allah aynı zamanda hayat sahibidir, kudret sahibidir, ilim sahibidir, irade, istek sahibidir ve hikmet sahibidir. Yaratanın bunlara sahip olmaması imkansızdır. Eğer bir bir yaratıcı varsa, ister Allah Azze ve Celle için kullanılan manada yoktan var eden, istersen bir eser ortaya koyan. Herhangi bir eser varsa, bu eser onun yapıcısına delalet eder. Kendinden olmaz. Bir bardak varsa ortada, yanına da bir insan koyalım. Bir insan varsa, bu bardak bunu yapanın, Halid'in varlığına delildir. Hayat sahibi olduğuna delildir. Bunu bilerek yapmış, bilgisine delildir. İradesine, isteyene bağlı olarak yaptı bu iş, iradesine delildir ve bir hikmete, bir mazhata, bir faydaya binaan yaptı bunu, buna delildir. Yani şu bardağın varlığı, bu bardağı yapanın bu özelliklerinde işaretler delildir. Aynı şey insan içine geçerli, diğer malumat için geçerli. Ortada bir insan, bir hayvan, bir cin, bir melek, bir kurulmuş düzenek varsa, bu düzenek onun yaratanına, Hayat sahibi olduğuna, irade sahibi olduğuna, ilim sahibi olduğuna ve hikmet sahibi olduğuna, bu iş yapabilen kudret sahibi olduğuna delillik eder zaten. Kendiliğinden olmaz. Bir başka etkisi, Halik olan Allah bir şey yaratmışsa bu yaratmada bir hikmet vardır. Abes iş değildir. Bu. Ortaya bir eser koyan bir insan için de geçerlidir bu. Onun için geçerli ise alemler Rabbi için elbette geçerlidir. Bardak yapmış bir insan. Çok basit bir şey günümüzde değil. Değerli mi? Tabii ki değerli ama çok sıradan bir şey. Bunu yapan, bunu laf olsun, öylesine, hiçbir işe yaramasın, dünyada var olsun, ortada dursun diye mi yaptı? Yoksa bir hikmete bina Bir maslahata bina mı? Bir fayda gözeterek mi yaptı? Ne için yapmıştır? Faydaya gözetmiştir. Abi. Halık olan Allahu u Teala'da mahlukatı maslara girmeden aklına değerlendiriyoruz. Mahlukatı ve kurduğu düzeni bir hikmete binan yaratmıştır. Oyun ve eğlence için yaratmamıştır. Çünkü oyun oynanacak bir şey yok ortada. Bilakis ortada çok ciddi bir kurumuş düzenek var. Bu düzenen sonunda da vaat edilen bir yakın gelecek. Allahu Teala bunu beyan ederken çok açık beyan etmiş Mü'minun Mü suresinde 115-116. ayetler. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri döndürülmeyeceğinizi sanıyorsunuz zannediyor. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahiptir. Enbiya suresinde 16, 17 ve 18. ayetler Biz göğü de yeri de onların arasındakiler de oyuncular olarak yaratmadık. Biz bir eğlence isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yani bunları boş yere laf olsun, abesle, iştigal olsun, zaman geçsin, öylesine diye yaratmalık bu allah Teala. Ki ona da yakışmaz böyle şeyler, yaraşmaz. Boş işlere uğraşmak Allah Azze ve Celle'nin işi değil. Gene El-Khalık ismine yeman etmenin bir başka etkisi, onun var ettiği ve bizim aramıza yayıp hakim kılmamızı istediği o şeriatı kabul etmek, sevmek, onunla hükmetmek onun hükmüne başvurmak ve hükmüne rıza göstermeyi de gerektirir. Allah yaratmışsa bu düzeni, bu sistemi ve bu düzeni, sistemi bizi bir maksada binaen yaratmışsa bu maksat da onun şeriatın hakim kılmaksa o şeriatı sevmek, ona müracaat etmek ve onun hükmetmek gerekir. Bir başka etkisi El-Halık'ın El-Halık el sadece bir sefer yaratıp bırakmadı. Daima bir yaratma üzere daima bir hal üzere, iş üzere o dilediği şeyi yaratmaktadır. Dolayısıyla yaratma işi devamlıdır. Onun yaratma sıfatı bir sefer olmuş bir şey değildir. Devamlı yaratmaktadır. Devamlılık arz etmektedir. O zaman ona tazimde bulunmak, onu büyük saymak ve onu yüceltmek gerekir. Çünkü kurduğu düzende Mülk suresinde de geldiği üzere hiçbir bozukluk, uygunsuzluk efendim dengesizlik göremez. Bak, bir kusur göremezsin. Bir daha bak, bir daha bak, bir daha ne kadar istersen bak, gözün bozukluk, kusur arayacak şekilde baktıkça yorgun olarak sana dönecektir manasında Allahü Teala bunu beyan ediyor. Evet, bunları yaratan Allah Azze ve Celle aynı zamanda mahlukatından ayrı ve onların üstünde yüce bir makama sahip Arşın üzerinde oluşu bunun ifadesidir. Üçüncü ismimiz El-Bari, Kur'an-ı Kerim'de üç defa geçiyor. Haşr suresini az önce okuduk. Vallahül Bari <hâlikul> Bari'ul Musavvir diyor Allahu Teala. Orada El Bari diye geldi. El Bariu. Bir başka ayet. Fetubu ila Bariikum diyor Musa Aleyhisselam Bakara suresinde. Fetubu ila Bariikum. Sizin Bari'inize, yoktan var edenize tövbe edin. Dönün, yönelin. Diyor. Onlar zuhri ilah zaman Bari sözlük manası olarak beri olmak, uzak olmak, kurtulma demek. Teberri etme. beriyim, ben bu işten beriyim. veya Allah bu noksan adam berîdir diyoruz ya. Uzaktır, beridir. O, o ona yakışmaz. Uygun değil. Efendim o işten kurtulmuştur manalarına gelir. Peki Allahu Teala hakkındaki manası nedir? Allahu Teala için kullanılan manası Ezzeccac'ın ifadesine göre bir sıfat üzere, bir hal üzere, bir şekil üzere yaratmak demek. El-Bari ama noksanlıklardan ve benzerlikten de uzak olarak yaratma. Halik gibi, hallak gibi bir de bundan sonra musavir olacak. Musavir de görken bu dört isim. Halik, hallak el-bari ve el-musavir arasındaki farklar nedir ona değineceğim işte. Yoksa mani olarak ayrı ayrı kullandığı zaman birbirini içerir. Yani el-halik dedin mi el-bari de bu mananın girer. El-musavir de bu mananın Ama bir ortamda bir cümle içerisinde, bir paragraf içerisinde Halik veya Halilak El-Bari ve El-Musavviri kullanıyorsak onlarla farklı şeyler ifade ediyoruz demektir. Tek başına kullandığımız zaman yaratan, var eden örneksiz bir sıfat üzere ortaya koyan mani alana gelir. Ve Bari'nin Halik'tan farkı detaylardadır. Halik genel olarak yaratan Bari ise detaylı olarak birbirine benzersiz şekil vererek, özellikle olarak yaratmak, ortaya koymak. İbn-i Kesir Rahimullah da hayret verici, benzersiz bir iş ortaya koymak manasındadır diyor. Halk için, yaratma için bari ise uygulamak, ortaya koymak. Yani yarattığı şeyi ortaya koymak, uygulamak manalarına gelir diyor. Hatta bir de Rahimullah benzer ifadeyle kullanıyor. Ancak onun ifadesi halk yoktan var etme tüm mahlukat için kullanılır. El bari ise yani bir şekil üzere yaratma ismi ise daha çok insanlar için kullanılır diyor. Gerleşte kullanılabilir. Demek ki el halık her neyse el bari de onun biraz daha teferruatlısı olarak ortaya koyan, var eden ve yaratmasını yaratma işini fiilini uygulayan manasında yoktan var eden, benzersiz bir şekilde ortaya koyan, detaylarla ortaya koyan ve teferruatlarıyla Yaratılanları birbirinden ayırt eden manasına gelir. Bir de El-Musavvir ismi var. Bugün göreceğimiz son isim. El-Musavvir ise Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde az önce okuduğumuz Haşr Suresi 24. ayette geçmekte. isim olarak. El-Musavvir, Savvera Yusavvir'dan isim fail. Yani şekil yapan, suret veren, şekillendiren manasına gelir. Musavvir. Allahü en haliku el varı el musavvir demiştik az önce gayet doğru. Bazı yerlerde de fiil olarak geçiyor. Yuvelledi yusavvirukum fil erhami keyfe yesa. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Yusavvirukum sizlere şekillendirendir manasında bir ayet-i celal. Gene onun benzeri Teğavvün suresinde 3. ayet, Mümin suresinde 64. ayet ve Sal ve rakum Ah sana suverakum. O sizleri şekillendirdi ve şekillerinizi çok güzel yaptı. Ve suverakum sizin hepinize her birinizde bir şekil verdi ve bu şekilleri güzel yaptı, uyumlu yaptı. Sözlük manası bu. Şekillendiren, uzunluğunu, genişliğini, büyüklüğünü, şeklini ortaya koyan bir şekil, bir suret, bir biçim veren manadır. Bunun masları şekil vermenin manası tasvirdir. Tasvirinde İslam'da bir kısım hükmü var biliyorsunuz. Tasvir, suret verme, şekillenemen veya tasvir bulundurmanın bir kısım hükümleri var. Evde bulunduğu zaman o ortama meleğin girmemesi gibi veya canlı tasviriyse eğer bu, bu canlı tasviri yapan kimsenin kıyamet yönünde ona can verinceye kadar azap göreceği ile ilgili. Musavvir ismi Allahu Teala için kullanıldığında bunun manası nedir? Zeccaç rahimahullah'ın dediğine göre Allahu Teala bir örnek ve bir çizgi resim olmaksızın her bir sureti var edendir. Bir örneğe bakmaksızın ayrı ayrı şekillendirendir. Manasını kullanmaktadır. Bir örnek yok. Ve o örnek olmaksızın bir benzer bir kıyaslama aleti Bakıp da son son düzelteyim diye bakacağı bir numune olmaksızın yaratan vareden şekillendiren demektir. El müsavir Allah Azze ve Celle için kullanıldığı zaman. İbn Khesrahi mahullah da benzer ifadelerle bir şey dilediği zaman ona ol der. O şey de Allah'ın dilediği sıfat ve tercih ettiği suret üzere olur der. İnfitar suresinde Allahü Teala buyuruyor ki: Fi ey suretin maşa rakkabek sizleri dilediği bir suret üzere oluşturdu, bir araya getirdi. Herhangi bir suret üzere değil, Allah her bir mahlukatı, sadece insanlar değil, her bir mahlukatı dilediği bir suret üzere. Yani kendiliğinden olmadı. Oldu dedi ama, öylesine olmadı. Onun dilediği, istediği bir suret üzere yaptı ve Allahu Teala'nın beyanıyla en güzel suret üzere yarattı. Allah Azze ve Celle özetledi insanı. İmam Hatta-ı Bir Musavvir Allah Azze ve Celle için kullanıldığı zaman yarattıklarını tanınmalar için değişik suretler üzere inşa eden manasına gelir. Tanınmalar için değişik farklı suretler üzere inşa eden. Bununla ne kastediliyor? Allah Azze ve Celle birçok mahluk yaratmış. Türler olarak insan, hayvan, cin, melek, cansız, diğer varlıklar ve Bakıyoruz bu türlerin hiçbirisi birbirine benzemiyor. Bu türlerin herhangi birisini alalım. Türlerin içerisindeki çeşitler de dallar da birbirine benzemiyor. Hayvanlarda da var bu. Cinlerde de vardır muhakkak. Meleklerde de var. Sadece insanlar. Alalım. Şu an yeryüzünde 7 milyar diye söylenen bir rakam var insan sayısı için. Bu insanlardan hiçbirisinin suret aynı değil. Boyu, eni, genişliği, alnın uzunluğu, tırnağın uzunluğu, elinin yapısı, yüz yapısı, burnu, kulağı, gözü, kaşığı, çenesi, ayağı, bacağı hiçbir şey. Hiçbir şeyi birbirine benzemiyor. Hatta hatta Allahu Teala buna işaret ederek parmak uçlarınız bile var edecek diyerek kıyametten sonraki şemlandığında da parmak izine işaret ediyor. İnsanların tanınabilmelerinin işledikleri suçların ortaya dökülmesinin nadide örneklenmesi parmaksı. Avuç işte de böyledir diyorlar. Dil de böyledir diyorlar. Tükürük de böyledir diyorlar. Yani insana mahsus hiçbir şey bir başkasıyla aynı değil. Diş de, belki de diş de öyle. Göz de öyle Göz de öyle. Hiçbir şey aynı değil. Günümüze kadar ne kadar insan geldi geçti. Günümüzden sonra, bu insan neslinden sonra ne kadar insan gelip geçecek ve hiçbir hiçbirisi de ödemezlemiyor. Her şeyle farklı. Bu düşünüldüğü zaman El-Musavvir'in büyüklüğü, mükemmelliği, bilgisinin muhteşem oluşu ve gücünün sınırsız olduğu ortaya çıkıyor. Ki hocam mesela tek bir mükrizleri var. Onlar bile. Onlarda Allahu Teala adeta ben istersem bir aynısı kopyası şeklinde yaratırım. Ve bunlar da kendi içinde farklı olabilecekleri bir hassasiyet evet. var. El-Bari, El-Halik olan Allah aynı zamanda El-Musavvir. Dilediği bir şekillendiriyor ve tanınabilsinler, ayırtadilebilsinler diye ayırıyor. Mükemmel bir tasvircilik, mükemmel. Sınırsız, ölçüsüz <gülüyor> ve allah Teala bu ölçüsüz tasvirciliğine, şekillendiriciliğine kimsenin yanaşmasını istemiyor. Hiç kimsenin yanaşmasını istemiyor. Bundan dolayı canlı resmi ve heykel yapmasını yasaklıyor İslamcılığında. Ve bunu büyük günah adına addediyor. Kıyamet günü bunu yapan kimseler yaptıklarınıza can verin diye azap verilecekler Allah tek musavvir ve tek olarak kalmak istiyor. Ona bu özelliğine sıfatında benzer olmaya çalışmasını istemiyor razı değilim. Edgahül Beyan isimli eserinde Muhammed Emin Eşşankıyti Rahimullah diyor ki El Halık var etmeden önce takdir eden ölçendir. El Bari takdir edip ölçme işleminin gereğince yoktan var eden demektir. El-Musavvir de her bir bu yarattığı varlığın şeklini dilediği bir suret üzere ortaya getiren, mevcudatma şekilde ortaya koyan demektir. Diyor. Yani bu üçü bir arada kullanıldığı zaman El-Halip tasarlayan, düşünen, organize eden, ölçen manasına gelir. El-Vari ölçüsüne belirlediği şeye göre ortaya koyan demek. El musavvir de bu ortaya koyduğuna diğerlerinden ayrılacak özellikler koyarak farklı bir suret üzere yapan demektir diyor. Bir arada kullanıldığı zaman. Ama ayrı kullanıldığı zaman her birisi aynı manaya gelir. El halik tasavvur eden, düşünen, tasarlayan, yaratan ve bir şekil üzere ortaya koyan demektir. Aynı şekilde el bari ve el musavvir de manaya gelir. Ayrı ayrı kullanıldığı zaman. Ama bir arada beraber kullanıldığı zaman manası budur diyor. Eşşankatî rahimallah edvabı an isimli kitabında. Bu işler tüm mahlukat için geçerlidir. Bitkiler bile birbirine benzemez. Binlerce çeşit bitki var, binlerce tür bitkin içerisinde, onlarca yüzlerce alt türler var. Hiç birisinin rengi, kokusu, tadı birbirine benzemiyor. Bunu halıktan, Bari'den, el musavviden başa kimse yapamaz. Peki bu El Musavvir ismiyle Azze ve Celle'ye iman ettiğimiz zaman bunun üzerimizdeki etkisi ne olmalıdır? Bir defa şunu bileceğiz. Allah neyi yaratmışsa en güzel şekilde yaratmıştır. Ve tek yaratır. Halik olarak tek, Bari olarak tek, Musavvir olarak tek. Nedir farkları? Halik olarak tek, tasarlayan, ölçen, biçen, takdir eden olarak tek, Bari olarak tek, yani bu tasarladığını ortaya koyan, var eden ve mustavir olarak, buna bir şekil suret veren, özellik, farklı özellik vererek ortaya koyan olarak tektir allah Teala. allah Teala'nın bu şekil verme eylemi insan için iki türlüdür. Bir, Adem'i yaratması. Adem'e şekil vermesidir. Ki eliyle yaratmıştır Azze ve Celle. Dört şeyi eliyle yapmıştır. Yüce eliyle. Onlardan birisi Adem Aleyhisselam'ı yaratmak ona şekil veremektir. Anla olsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik derken burada sizden kasıt Adem'dir aleyhisselam. Allah azze ve celle Adem'i kendi eliyle, yüce değerli eliyle yapmıştır. Yeryüzünün tamamından bir avuç toprak alarak o topraktan yaratmıştır. İkinci olarak alem bununla şekil vermesi ise bizlere ana rahmineyken verdiği şekildi. Biz de rahmine düşeriz. Allahu Teala'nın takdirine uygun olarak orada et parçası <gülüyor> yarılır, göz olur, kulak olur, kol patlar, ayak patlar. Sonra bunlar büyür, gelişir. Geliştikçe birbirinden farklı olur. Birbirine benzemez. Az önce söylediğim şeyi bir daha tekrar edelim. Önemine binaen Allahu Teala musavvirdir. Tektir bu hususta. Her hususta olduğu gibi. Bursa tek olmayı sever, kendisine benzerlik yapılmasını, kendisine benzeme çabalarını sevmez. Bundan dolayı Allah katında kıyamet günü insanların en çetin azap görecek olanı musavvirlerdir der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimmiş? Musabir. Allah katında kıyamet gününde en şiddetli azap gören Firavun değil, Nemrut da değil, Haman da değil. Kim? Musabir. Kim yani musavvir? Resim yapanlar, heykel yapanlar. Korkarız ki resim çekenler. Musabirler yani yaratma şekil vermede veya bir şekilde ortaya koymada Allah'a benzerlik iddiasında olmasa bile o yola girenler. Ne diyor Resulullah sellem bir başka hadisinde bu suretleri yapanlara kıyamet günde azap olunur. Onlara madem sunu yarattık diyorsunuz veya öyle bir iddianız var veya öyle bir ameliniz var. Onlara can verin bakalım denecek. Ve onlara can verinceye kadar azab edilecek. Ne zaman can verirler? 50.000 <gülüyor> senenin sonuna kadar can veremezler. 50.000 senenin sonu zaten giriş yerlerine giriş var. Buyuruyor ki Allahu Teala kutsi bir haliste, Muharrem-i Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır? Musabirlikte Rab Azze ve Celle'ye benzemeye çalışmamak. Bu yüzden bu işten uzak durmak gerekir. İbn-i İbn Abbas sadiyallahu anhumaya bir ressam geliyor diyor ki benim ekmeğim bu işten ben rızkımı bu işten yapıyorum diyor. Ama Allah'ın Resulü suret yapmayı yasaklamış ben ne yapacağım diyor. O da diyor ki illa bunu yapmak zorundaysan ağaç, çiçek manzara onların resmi diyor. Canlı resmi yapma diyor. Yani bu iş bir sanat değildir. Bu iş kişiyi şirke götüren bir kapıyı açmaktır. Ondan dolayı bu işi sanat adı altında heykeltıraşlık bir sanattır. Mesela resim bir sanattır. Bu bir sanat değildir. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı bir isyandır. Allah'la musavvirlik hususunda yarışmaktır, savaşmaktır. Bu savaşın galibi Allah Azze ve Celle olur. Allah korusun. O yüzden bu hususlara girmemek lazım. Tasvirden, suret yapmaktan ve bulundurmaktan ee, İslam dinimiz arası sakın duruyor. Bundan işte sakınmak gerekir. E qulu qabli hada astagfirullahal azim li ve lekum li sa'irin mu'minin. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw akhtana. Rabbena wa la tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'alallazina min qablina. Rabbena wa la tuhammilnâ mâ la taqata lenâ anna Wa'fu 'anna, ğfirlenâ verhamnâ. Amin ya subhanak allahumma